Boş, Yaşam İçin Teknoloji Merhaba, Gediz Deltası, İzmir gibi nüfusu 4 milyona aşan bir metropolün içinde yer alan eşine az rastlanır bir sulak alan. Flamingoların, yani Latincesiyle Phoenicopterus Ruber'in tüm dünya nüfusunun neredeyse %10'una ev sahipliği yapan. Gediz Deltası, yüzlerce kuş ve canlı türünün de yaşam alanı olma özelliği taşıyor. Dünya ölçeğinde önemli doğa alanı ve önemli kuş alanı olan Delta, Nesli tehlike altında olan Tepeli Pelikanı, Akdeniz Foku ve Karetta Karetta gibi deniz kaplumbağasının birlikte yaşadığı nadir alanlardan biri. Alanında uzman bilim insanları tarafından hazırlanan bilimsel rapor, Gediz Deltası'nın 4 UNESCO Dünya Doğa Mirası kriterinin 4'ünü birden sağladığını ortaya koyuyor. Şubat 2019'dan bu yana Gediz Deltası'nın UNESCO Dünya Doğa Mirası ilan edilmesi için Doğa Derneği'nin sürdürdüğü kampanyaya destek olan Megastar Tarkan, Gediz Deltası'nda görüntüleri içeren bir video seslendirerek kampanyaya çağrıda bulundu. Gediz Deltası'nın doğal güzelliklerinin ve Delta'da yaşayan canlı türlerinin dikkat çektiği videoda, ''Gediz Deltası mirasımızdır'' diyen Tarkan, Gediz Deltası'nın korunması gereken bir doğal alan olduğunun altına çizdi. Gediz Deltası'nın UNESCO Dünya Doğa Mirası ilan edilmesi için devam eden kampanyaya destek veren Tarkan, Gediz Deltası, İzmir şehrine bağıran kaynaklardan birisi. Bugün milyonlarca insanın yaşadığı şehrin yanı başında flamingolar, pelikanlar, yüzlerce kuş ve canlı türü yaşamını sürdürüyor. Gediz Deltası, UNESCO Dünya Doğa Mirası ilan edilmeli ve içindeki canlılarla birlikte koruma altına alınmalı. Tüm yetkililerin bu olağanüstü doğa alanının korunması için üzerlerine düşen görevi yerine getirmelerini, Gediz'in bir dünya mirası olması için gerekeni yapmalarını temenni ediyorum. Çünkü Gediz... Doğan'ın bize emanetidir. Gediz mirasımızdır dedi. Konuyla ilgili açıklama yapan Doğa Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Özlem Akın da Tüm Akdeniz havzasındaki en geniş ve özel sulak alanlardan birisi olan Gediz Deltası mutlak surette korunması gereken bir doğal alan. Gediz Deltası yüzlerce kuş ve canlı türünün yaşam alanı. Ayrıca bölgede yaşayan insanlar açısından da hayati önem taşıyor. Deltanın UNESCO Dünya Doğa Mirası ilan edilmesi için kampanya başlattık. Tarkan'a Türkiye doğası ve biyolojik çeşitliği açısından son derece önemli bir sulak alan olan Gediz Deltası'nın korunması için verdiği destekten dolayı teşekkür ederim. Dileğimiz Tarkan gibi kıymetli sanatçıların, karar vericilerin ve İzmirlilerin desteği ve girişimleriyle Gediz Deltası'nın UNESCO Dünya Doğa Mirası ilan edilerek koruma altına alınması ve hiçbir zarar gelmeden yaşatılmasıdır, dedi. İklim Haber'den Gülce Demirer'in haberine göre Brezilya'nın Paraná Eyaleti'nde kaya petrolü rezervlerini kalıcı olarak yer altında tutma kararı alındı. İçinde uzmanların, öğretmenlerin, çiftçilerin, politikacıların, gönüllülerin ve halkın bulunduğu bir toplulukla birlikte gerçekleşen direniş uzun yıllar süren mücadelenin ardından bu kararın alınmasını sağladı. Paranada daha önce petrol sondajına karşı geçici bir yasa konulmuştu. Ancak artık yasa resmi olarak kalıcı hale getirildi. Bu yasa sonucunda Güney Yarımkürede bulunan Marcellus'un 3 katı büyüklüğündeki en büyük kaya petrolü rezervi yerin altında kalacak. Açık arttırmaya sunulmuş olan 123 belediyenin güvenliği ve petrol sondajından doğrudan etkilenecek 12,5 milyon insanın güvenliği sağlanacak. Yasa Brezilya tarihine öncülük ederek su kaynaklarını, insan sağlığını, tarımı ve ekonomiyi koruyacak, kararın yaşamla birlikte hareket etmeyi ve diğer devletlerin de petrol sondajına hayır demesi için örnek olacağı söyleniyor. Zaten şu andaki bilgimizde 1 gram kömür, petrol veya doğalgazın artık yeryüzüne çıkarılmaması gerekiyor. Carbon Disclosure Project, A Sea of Change başlıklı deniz nakliye sektörü raporu yayınladı. Nakliye sektörünü takip eden yatırımcılar için hazırlanan rapor, CDP'nin sektörü ele aldığı ilk araştırma. Rapora göre nakliye şirketleri emisyonsuz gemiler gibi karbon ayak izlerini azaltmanına yarayacak teknolojilerden çok uzaklar. CDP'nin halka açık en büyük 18 nakliye şirketinin düşük karbonlu ekonomiye geçişe hazır olup olmadığını incelediği rapor, bir dizi şirketi ele almakla birlikte dökme yük, konteyner ve tanker gibi iş operasyonlarının düşük karbonlu ekonomiye geçişi üzerinde duruyor. Raporun ana çıktıları şu şekilde. Nakliye şirketleri emisyonsuz gemiler gibi karbon ayak izlerini azaltmalarına yarayacak teknolojilerden çok uzaklar. Gemileri yavaşlatarak emisyonlar %30 oranında düşürülebilir. Ancak bu sadece kısa süreli bir etkiye gösterecek ticari olarak sorunlu bir çözüm. Yük taşımacılığı için en az emisyon içeren yol nakliye. Ancak navlun taleplerinin artışından dolayı şirketlerin emisyonlarını azaltmak için daha fazla çalışmaları gerekiyor. Antalya'nın Kumluca ilçesinde üzerinde yerleşim alanı bulunmayan Suluada'nın en büyük özelliği tatlı su kaynağına sahip olması. Nitekim onun için Suluada ismini vermişler. Beyaz kumuyla Antalya'nın Maldivleri olarak adlandırılan Suluada, Akdeniz fokları ve orfozlara ev sahipliği yapıyor. Ayrıca kuş ve deniz canlıları için önemli bir yaşam alanı. Adanın özel koruma bölgesi ilan edilmesi gerektiğini kaydeden Akdeniz Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi öğretim üyesi Profesör Doktor Mehmet Gökoğlu, Bu bölgenin en büyük özelliklerinden biri de Akdeniz Foku'nun en çok uğradığı alanlardan biri olması. Özel bir alan ve özel koruma sahası olması gerekiyor. Ancak yaz döneminde bölgeye her gün yüzlerce ziyaretçi geliyor. Bu konuda önlem alınmalı diye konuştu. İklim krizine karşı ve doğa için harekete geçtiğimiz bir gelecek diliyoruz. Esen kalın. Gezegenin geleceği.